Allah subhanahu ve teala günahlarımızı affetsin. Kusurlarımızı affetsin. Bizleri sevsin. Müminlerin, salihlerin arasına koysun. Allah azze ve celle cennetten sevindirsin. Cemalini görenlerden eylesin. Rahmetini, bereketini, lutfunu bizlerden esirgemesin. Allah subhanahu ve teala kalbimizi, yüzümüzü, kabrimizi... Bizleri nurlandırsın, bizlere ihsanından, kereminden versin. Allah Azze ve Celle biz Müslümanları korusun, küfredenlerden eylemesin, zalimlerden eylemesin, yoldan çıkan sapkınlardan eylemesin, Müslümana kötülük yapanlardan eylemesin, münafıklardan, facirlerden, fasıklardan eylemesin, onlara arkadaş, yoldaş eylemesin. Onlardan ırak eylesin bizleri. Amin. Ya Rabbi bizi müminlerden eyle, münatuklardan eyleme. Amin. Ya Rabbi bizi senin cemalini görenlerden eyle, görmeyeceklerden eyleme. Amin. Ya Rabbi bizleri yüzü ak olanlardan eyle, kararmış olanlardan eyleme. Amin. Ya Rabbi bizi sahitlerden eyle, şakilerden eyleme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri kitabı önünden sağından verilenlerden eyle. Amin solundan ve arkasından verilenlerden eyleme. Allah'ım bizleri sevdiğin kulların arasına kat. Allah'ım bizleri doğru yolundan ayırma. Allah'ım bizlere doğruluk ver. Doğru olanlardan yaz. Yalancılardan eyleme. Cennete giden, cehennemden uzaklaşanlardan eyle. Allah'ım bizi sadaka verenlerden, hayır yapanlardan, önde hayırda yarışanlardan, şükredenlerden eyle. Nankörlerden, fasıklardan, fesatçılardan, zalimlerden eyleme. Allah'ım bizleri imanla yaşayıp imanla ölenlerden eyle. Allah'ım fasıkça yaşayıp mücrimce ölenlerden, nefesini zor verenlerden eyleme. Allah'ım kulaklarımıza emirlerini dinlemeyi, kalplerimize senin zikrinle doldurmayı, akıllarımıza seni düşünmeyi nasip eyle. Allah'ın verdiği nimetlere karşı hakkıyla şükretmeyi nasip eyle. Allah'ım bizlere öyle bir iman ver ki ne bir rüzgarda ne bir depremde gelen bela ve musibetlerde sarsılmasın ya Allah'ın Allah'ım bizlere katından hayırlı yardımcılar eyle. Bizlere yoldan çıktığımızda, sattığımızda hayrı nasip etsin, doğruyu göstersin ya Allah'ın Allah'ım Bizleri muhafırat et. Allah'ım bizleri sev. Sevdiğin insanları sevdir. Ve sevdiğin amelleri bizlere sevdir yani. ya Allah'ım. Kardeşlerim bugün sizlere Tekasir Suresinin baş tarafındaki bir ve ikinci ayeti işlemeye çalışacağım. Allah subhanehu ve teala bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Şu mübarek Ramazan ayları biliyorsunuz Kur'an ayıdır, rahmet ayıdır, bereket ayıdır. İşte geldi, işte gidiyor. Her şeyin bir başlangıcı, bir heyecan olduğu gibi her şeyin sonunun da bir hüznü vardır. Bir gönderilişi vardır, bir yad edilişi vardır. Ramazan ayda bu Geceler aleksandır. Selam gelin abi. O Gel, gel. O Ramazan ayında almış olduğumuz şu alışkanlıkları, şu güzellikleri Ramazan ayı sonunda da devam eden sanlı kullardan eylesin Rabbimiz. Ramazan ayında birbirini görmeye hasret kalan birbiriyle kaynaşan Müslüman topluluğunu Allah Azze ve Celle namazan sonunda yine birbirini görmekte canatan, birbiriyle kaynaşan birbirini hayret sevk edenlerden eylesin. Kardeşlerim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında bizlere birçok nasihatlerde bulunuyor. Allah razı olsun. Harika. Sana torunlarımdan hangisini istiyorsan vereceğim cemalim. Bu nasihatlar tutulduğunda muhakkak ki biz Adem oğluna ne yapar nasihat verir. Ama Allah'ın kitaplarından, kitabından uzak durur. Nasihatını kulak ardı edersek hiçbir zaman bu bize fayda ne yapmaz vermez. Düşünün ki bir hadis-i şerifte mazlumun ahından sakın diyor. Kafir bile olsa Allah'la onun arasında perde yoktur. Bazı Müslümanlar düşünür der ki ya kafir bu. Nasıl olur da Allah onun duasını kabul eder. Kafir ama o an mazlum bütün damarlarındaki zerreciklerle Allah'a dönüyor. Ya Rab diyor. Beni bu durumunda ne yap? Kurtar diyor. Samimi olan bir Müslümanın duasında bile aynı samimiyeti bazen göremiyoruz. Yani ibadetler kalben, dillen, azalarla yapılması gerekiyor. Nasihatlar da böyledir. Nasihat edenin de kalp, dil, azaları ortada, dinleyenin de aynı şekilde olması gerekir ki yapılan nasihatler, yapılan sohbetler faydalı olsun. Eğer bu tür davranışlara girilmez, kimi ayağa, kimi boyağa çeker, düşünceler başka yerde, bedenler başka yerde, eller başka yerde beden sadece burada yer işgal ediyorsa onun da hiçbir anlamı yoktur. Allah bizlere hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size diyor üç kişinin misalini haber vereyim mi diyor. Bir adam geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen yanına oturuyor. Bir adam haya ediyor topluluğun hemen arkasına kapının dibine oturuyor. Bir arasında geliyor şöyle bakıyor. Çekiyor gidiyor. Allah diyor ona verdikçe verdi. Haya edenden Allah da haya etti. Yüz çevirendense Allah da yüz çevirir. Allah subhanahu ve teala bizleri kendini unutturduğu insanlardan eylemesin. Allah'ı çok çok zikreden sanmı kullardan eylesin bizleri. Allah hepimize mağfiret etsin. Unutmayalım ki Allah'ı unutursak, Allah'ın hesabını unutursa, Allah da bize, bizi ve kendimizi unutursa, sonra yüz tane notere gidip sorsanız, ben neredeyim, nereye gidiyorum diye notere size diyecek bir şey yok. Allah sana seni unutturmuş. Sen Allah'tan yüz çevirmiş, nereye gittiğini bilmeyen bir insansın. Kime sorarsan sor, sana bir şey diyemez. Çünkü sana Allah ne yapmış, seni unutturmuşum. Evet kardeşlerim, Allah bu duruma bizleri düşürmez. Tabi bu düşüş birden olmaz. Muhakkak ki bunun bir serüveni vardır, sinyalleri vardır. Yeter ki anlayacak bir kalp olsun. İşte dualarımızda diyoruz ya, Allah bizlere hayırlı dostlar versin. Saptığımızda, yoldan çıktığımızda, yanlış yaptığımızda Tamam kanka sen iyisin, sen böyle devam et. Hay yiğidim, aslanım değil, popoflayan değil. Allah'tan kork. Bu gidişini düzelt. Kardeşlerin arasını bozma. Birliği, beraberliği bozma. Kendine dikkat et diyen Allah samimi dostlar versin. Gaz veren değil. Evet, mal, mülk ve servetle, çoklukla övünme sizi tutkuyla oyalayıp kendinden geçirdi. Öyle ki ziyaret edip ta kabirlere kadar gittiniz diyor. Allah subhanahu ve teala. Bu suremizin adı Tekasür. Tekasür suresine baktığımızda manası ne Ebu Bekir? Tekasür. Türkçe biliyor musun? Çoklukla övünme, böbürlenme, yani mal, evlat, çok. Benim çok şeyim var. Hani hadis-i şerifte diyor ya, şu kapıdan bir zengin gelse ne dersiniz? Ne diyorlar? Kız istese veririz. Konuşsa, dinleriz. Şahitlik yapsa, şahitliğini kabul ederiz. Gariban giriyor, aynı sözlerin tam zıttını söylüyorlar. Allah bizlere mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. İşte çokluk yarışı yapma, çoklukla övünme anlamına gelen çok önemli, belki ayet sayısı az ama muhtevası çok geniş olan bir suredir kardeşlerim. Çok olan kabilelere bakın, görünüşte insanlara karşı bir övünme yaparlar ama onların içlerindeki ihtiras, kargaşa, hat safadadır. Kapağını açmaya bile gelmez. Yani öyle dertler vardır ki orada ama ne hikmetse başka topluluklara karşı çıktıklarında yani en ufak elindeki bir arabayla böbürlenme veyahut bir mallan böbürlenme çoklukla böbürlenme veyahut doğu tarafına gidin burada e, memur semt olduğu için fazla caka satacak birisi yok ancak araba modelini evin metresini değiştirir adamlar fakat doğu tarafına gittiğinizde aile nüfusu, kalabalık tarlalar, metrekareler çoğaldığında burada bunun yarışını yani daha da cahil olan böyle kesime gittiğinizde bağnazcı olan kesimlere bunları çok net görürsünüz kardeşler. Ve bu hiçbir zaman insana ne yapmaz? Hayır getirmez. İşte Kur'an bize bu seviyesizliği onuru düşük bir hayatın temsilciliğini, mal ve evlat çokluğuyla övünmenin hiçbir fayda getirmediğini bize açık açık ne yapıyor? Anlatıyor. Hatta insanlar ta kabirlere kadar bu yarışı ne yapıyor? Devam ettirme yoluna ne yapıyorlar? Götürüyorlar ki işte bu ta kabirlere kadar aldanışın bir göstergesi. Ayıkmıyor. Adam kabire konuyor. Ne kadar malı vardı bu adamın? Hatta öyle olur ki sahip olduğu mallardan veyahut topraklardan parça parça getirilir oraya kabrine o topraklardan konur ki hatta İran tarafına günümüzde bu yok kardeşler. İran ve Mısır kültürüne baktığımızda kadınlar da artık erkeklerin bir malı kölesi olarak görülürdü. Diri diri kocalarına hizmet etsin diye mezara gömülürlerdi kadınlar. Kadınlar izzeti, şerefi İslam'da görmüştür. Hanımlığı, yani gerçek değeri sadece ne yapmıştır? İslam'da görmüştür. Ama maalesef bizim kadınlarımız bunun da kadri kıymetini bilememişlerdir. Allah bizlere hayır versin. Tekasür, çokluk anlamına gelen kesret kelimesinden türemiş. Onun da üç anlamı vardır kardeşlerim. Birincisi İnsanın en fazla çokluk elde etme için çalışmasıdır ki bu da fıtridir aynı zamanda. İkincisi bolluk elde etmek için çaba gayret sarf etmesi ve başkasının elindekini de yakıp yıkmaya gitmesidir. Üçüncüsü de insanların birbirine karşı kibirli davranışlarının bolluk dolayısıyla olmasıdır. Üçü de hoş bir cümle, hoş bir kelime değildir. Maalesef Kur'an tarihine baktığımızda kıssalara bunun içinde pasaj pasaj bölümleri ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani övünme, çoklukla övünme defalarca Kur'an'da kıssa olarak bize ne yapılıyor? Anlatılıyor. Ama ders alınmayışının, hayata geçirilmeyişinin, gidişatın, ahlakın değiştirilmeyişinin sebeplerinden birisi Ramazan ayı biliyorsunuz Kur'an ayıdır. Allah Resulü'nün İslami Cibril'le ne yapmıştır? Mukabele etmiştir. Yani karşılıklı Kur'an'ı okumuştur. Vefat edeceği sene iki kere okumuşlardır. Yani iki kere bir ay içinde ne yapmış? Hatim inmiştir. Maalesef, maalesef Muhammed ümmeti bir Hristiyan'ın İncil'i bildiği kadar bir Yahudinin tahrif edilmiş Tevrat'ı bildiği kadar Kur'an'ı bilmiyor. Onların okuduğu kadar Kur'an'ı ne yapmıyor? Okumuyor. E okunmayınca kardeşlerim neyden ders alınacak? İnsanın şu kulaklarından bir şey girecek ki, zihnine bir şey yerleşecek ki, bunu ne yapacak? Mukayese edecek. Doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü, ben bununla ne yapayım? Yani bir tepkisi olacak. Birine ey gel desen kafayı kaldırıp ne yapıyor? Bakıyor, niye geleyim? Gidince ne yapayım? Ne denecek? Ne yapıyor? Çağrıya bir kulak veriyor. Maalesef Muhammed ümmeti ne yüzünden ne de anladığımız dilde şu kelimelere dökülen mantuğuna Kur'an'ın bakmayınca yeterli ders ne yapılmıyor? Alınmıyor. Şu kapıdan bir Müslüman kibirli yürüyebiliyor. Paçası yerlerde sürünebiliyor. Kibri, rezilliği ta paçasından ne yapabiliyor? Akabiliyor. Bunun sebebi Allah'ın kitabından uzak durmasıdır. Herhangi bir meselede, herhangi aralarındaki bir davranışta Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti hakemlik yapmıyorsa bu Allah'ın kitabını okumuyor. Yani Müslüman değil demiyoruz. Kafir değil, gâvur demiyoruz. Allah'ın kitabından uzak bir yaşam yaşadıkları için. Allah bizleri tekrar o asıl dinimize göndersin. İzzet ve şeref bizlere nasip etsin kardeşlerim. Sonra bakıp da ya şura niye yanıyor? buran niye yanıyor? Şurada Müslümanlar niye parçalanıyor? Demeyin kardeşlerim. Sen yanında sağlıklı sağlam duran bir Müslümanı kanını içmeye azmediyorsun. Yani onu öldürmeye çalışıyor. Kafir gelip de bir Müslüman öldürmüş çok mu? Senin ona elin kolun kalkmaz ki. Allah'ın kitabından haberi olmayan hiçbir zaman birlik, dirlik üzerine çalışmaz. Ancak kendi olmayan, izzetine olmayan şerefinin peşinde gider ki bu da zaten onlara şerefsizlik olarak yeter. Evet kardeşlerim, demek ki çoklukla yarış insanın yaşamını öylesine derinden etkilemiş ki onlar daha önemli şeylerden hep gafil olmuşlar. Tevhid davasından hep ne yapmışlar? Gafil olmuşlar. Yaşarken Allah'ın Azze ve Celle'nin razı oldu, ey kulum cennetime gir sözünden ne yapmışlar? Gafil olmuşlardır. Allah o sahabenin yaşadığı gibi yaşamayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, habirleri sadece düzlemek yetmiyor. Sadece bir taş dikmekle ne yapmıyor? Yetmiyor. Burada dikkat ederseniz Gönüllerdeki kabirleri yıkındır Oraya girmeden, şu gafletten ne yapın, kurtulun diyor. Yani şu yarışı ne yapın, bırakın. Yarışan artık Allah'ın ticareti için yarışsın. Yani onun için yarışsın diyor. Adamın birine sormuşlar, ne yapıyor? Ya işte çamur karıyor. Kaç paraya şu kadar? Hmm, güzel. O sırtındaki ne diyor? Ha diyor, çamuru kararken diyor, sırtımda da yayık var diyor hazır hazır Çin erken diyor, oradan da yağ diyor, sütü birbirinden ayrılıyor işte. İyi güzelmişti. O elindeki ne diyor? Hadi ya çamuru kararken diyor, sırtımda da yağ çıkarken, gününde diyor ip yapıyorum. Diyor. Ya, i̇yiymiş yani. O ağzında ne var? Bir şeyler okuyor sanki. Hadi diyor, ya ölmüşlere diyor, yasin sinokim 3-5 kuruşta alıyoruz, dünyalık işte diyor. ne yapalım diyor. Yani insanlar ağzından, sırtından, elinden, ayağından. Öyle bir bağlanmışlar ki parangaya yani kurtulmak sanki mümkün değil. Yani bir Yunan istilası varmış veyahut da bir kafir kafasına şey dayamış. Böyle yapacanlar diyor öyle devam ediyor. Halbuki Allah'ın dini dünyada çalışma demiyor. Dünyaya dalma diyor. Dünyaya dalıp da ahiretten gafil olmaz. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Çok fazla servet elde etmek isterken bunun hangi yoldan olacağını düşünmeden bu isteklere tutunmamak gerekir. Çok fazla güç, çok fazla mal, mülk elde etme yarışı maalesef insanlığı bozmuştur. Maalesef Müslümanları da bozmuştur. İşte Allah Subhanahu ve Teala bizlere Tekasür suresini indirerek nasihatçı oynuyor. Bakın burada Allah'ın Azze ve Celle'nin bizlere bir nasihatı var. Allah Azze ve Celle bir kavme uyarmadan uyarıcı göndermeden azap eder mi? Etmez. Evet. Etmez. Etmez. Evet. Allah bizlere hayır versin. Demek ki insan ta kabirlere kadar kafir olursa artık dünyevi olan her şeyden lezzet almaya başlıyor. Artık uhrevi olan bir şeyden lezzet ne yapmıyor? Almıyor. Bugün haç ve übreyede bile çok kuyruk olmasının altında yatan sebebin ne olduğunu biliyor musunuz? Moda moda. moda. Gitme moda ol. Onun için bu kadar. Hele hele Ümre'ye falan sanatçı topluluğu gitmiş. Hepsi hurra. Falanlar gitmiş. Ya AK Parti iktidardaymış bak bütün bakanlar gidiyor, emniyet görevleri gidiyor. Ben niye gitmeyeyim ya? Falan vurup gidiyor. İnanın moda olmuş. Allah için gitme, ihlas ortadan kaybolmuş. Ha nasıl konuşun? Dönüşteki hallerine bakın. Hangi hallerini değiştirmişler? Hangi dünyaya bakış değişmiş? Gidiş at. İslam hayatlarında ne kadar var? Bir bakın. Ben hacca gidip de Müslümanım diyen kardeşlerden kaç tanesinin İslamının hayatından silinip gittiğini görelim. Allah sonumuzu hayırlı kılsın. Evet kardeşlerim <gülüyor> ayette bakın. Sonunda kabirlere kadardır. Evet. Siz ölünceye kadar mal ve evlat çoğaltmakla meşgul oldunuz. kabirleri ziyaret etme, ölüp kabre gömülme, bunlar e, insanın ağzındaki lezzeti ne yapar? Keser. İnsan bir kabre gitse veyahut bir sevdiğini götürüp o kabre koysa <gülüyor> evine dönse evindeki oturuşu, kalkışı, yemek yeme yani hayata bakışı bile birkaç gün ne olur? Şöyle değişir. Ama bunları hiç görmezsek, bunlarla hiç meşgul olmazsak e, tabii ki insan tamamen kapılır, gider. Allah bize hayır versin. Rabbimiz <Gülüyor> Subhanahu ve Teala burada ölünceye kadar mal ve evlat çoğaltmakla meşgul oldunuz diyor. Allah Azze ve Celle beni de, sizleri de, neslimizi de bu düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Çoklukla övünme o kadar oyaladı ki sizi ölüleri anacak onlarla övünecek kadar ileriye gittiniz diyor Allah Azze ve Celle. Hatta Haçlan alakalı ayetlere bakacak olursanız belli bir yere gelip insanlar orada atalarının yaptıklarını ne yaparlardı ellerinde böyle yaparlar avazı çıktığı kadar bağırarak Atalarının yaptıklarından övünürlerdi. Soylarıyla ne yaparlardı? Övünürlerdi. Allah Azze ve Celle ayetlerini indirdi. Ancak zikredilmeye layık Allah Artık ataların, babaların isimleri ne yapıldı? Anılmadı. Düşünün insanlar hacca gidiyor. Orada bile hani orada biliyorsunuz insanlar kalamalık. çoğunluk. Orada atalarınla ne yapıyorlardı? Öğünüyorlardı. Ölmüş atalarının isimlerini anıyorlardı. Ama anılacak, zikredilecek, hamdedilecek tek şey vardır ki o da Allah Azze ve Celle'dir kardeşlerim. Allah beni de neslimi de Rabb'ını hakkıyla zikredenlerden eylesin. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Bakın Ensar kabilesinden Halise oğullarından bazıları birbirine karşı övünüyorlar ve diyorlar ki falan falana karşı bizden daha hayırlıdır. Filanlar filana karşı bizden daha hayırlıdır gibi kavgaya tutuşuyorlar ve nizalaşıyorlar ve övünüyorlar. Bu sefer diriler bitiyor. Ölüleri saymaya başlıyorlar. Akıllarına gelmiyor. Hadi kabristana gidelim diyorlar. Zek kabirlerdeki mezarlardaki ölülere başlıyorlar. O diyorlar bak işte falan falan, bizimkiler gibi mi sizinki. Onlar diyor ki bak bizim ölülerimize bak. Bunlar daha fazla çalıştı. Daha çok nam yaptı. Daha çok şunu yaptı. Birbirine karşı Ta ölüler kabrıslarına kadar gidip övünmeleri akabinde Allah Azze ve Celle bu sureyi indiriyor kardeşler. Bu bir vaka. Sadece oraya has değil. Gidin cenazelere böyle oturun biraz muhabbet edin. O ona ayarı verir. O onu ayarı verir. Parti pırtı meseleleri bittikten sonra övünme meseleleri başlar. Artık kasalmalar başlar. Bir de iyi ki öldün pidesi ayranı arkasından onun akabinde artık kasalmalar başlar ki ayette işte bu. Ta diyor kabirlere kadar diyor. kadar Allah'ı unutanlardan eylemez. Çünkü kibir kardeşlerip insanın gözünü değil gönlünü kör eder. Göz belki bir şey görür ama hakkı görmez. Kulak belki bir şeyler duyar ama hakkı ne yapmaz? Duymaz. Sadece kendi yaptıklarını, kendi eşrafını, kendi malını ve kendi sesini duymaya başlar. Bu da onları tamamen ne yapar? Övünür hale getirirler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına bakın, oradaki kavmiyetçilik, birçok insanın Aleyhisselatü Vesselama intisap etmesine getirdiği dini kabule ne yapmıştır bu övünmeleri, kibirlenmeleri mani olmuştur. Çünkü orada haşim oğulları, falan oğulları, filan oğulları hep birbirleriyle ne yapıyorlardı, yarışıyorlardı, ama haşim oğullarından kıyamete kadar bir Resul, bir Nebi geldi, diğerleri bunu ne yapamadı? Ahmeti. Çıkaramadı. Çıkaramayınca böyle bir Resul her şeyini kabul ettikleri halde Resul'lüğünü ne yapamadılar? Kabul, kabul edemediler kardeşlerim. Çok tehlikeli bir durum. Onun için kibir insanın gözünü değil, kalbini kör eder ki kalp kör olduktan sonra artık yapacak bir şey yok kardeşlerim. Evet. Demek ki ayet-i kerime bizlere yaşamış olduğumuz durumu ne yapıyor? İşler acısı olarak gözümüzün önüne seriyor. Burada gerçekten kabirleri ziyaret kast edilmiş olsa da burada kötülenen kabri ziyaret edip oradakilerle tek tek isim sayarak övünmedir. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben diyor daha önce diyor size kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Çünkü putçuluk vardı. İnsanlar çok rahat kayabiliyorlardı. Ama diyor daha sonra diyor e, baktım ki diyor kabirler diyor size ölümü hatırlatıyor. Artık diyor kabirleri ne yapın? Ziyaret edebilirsiniz diyor. Burada sadece kardeşlerim yasaklanan e, nedir? Sürekli kabristanı ziyaret edip e, saç baş yolan ağıt yakan kadınlara ne yapılmıştır? Kabir ziyareti yasaklanmıştır. Yoksa bunu yapmadığı müddetçe bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Allah'a emanet. Evet. Ölüleri rahmetten anma, onlara dua etme kabri hatırlama, bu zaten dinimizin nedir? Emridir. Ve Müslüman'ın da, Müslüman arasında nedir? Altı şartından, hakkından bir tanesidir. Nedir? Gerçekten. Ömür boyu ziyaret etmeyip kabrinin başına gidip, iyi ki övdün senden kurtuldun. Sohbeti dinlemiyor musunuz lan? Neredesiniz? Evet, burada kınanan, gaflete düşerek kabir ziyareti değil, kabirlere gidip evet. övünmektir. Sadece kınanan budur. Kabire gitmek ne Kınanmamıştır. Oraya gidin, çünkü ahireti ne yapar? Hatırlatır diyor. Evet kardeşlerim, demek ki ayetlerde anlatılan insanların mal ve evlat çoğaltmak için birbirleriyle yarışa girmeleri, ve ölünceye kadar ömürlerini bu tutku ile geçirmeleri kınanmakta ve yakında kendilerine haber verilen ahiret sorumluluğunun gerçek olduğunu kesin olarak bilmeleri gerektiği ne yapılıyor hatırlatılıyor. İşte o gün ne kadar nimet verilmişse, hani bir bir saydın ya, öğündün ya, kasaldın ya. Ha, onların işte hepsini bir bir hesabını <gülüyor> Hesabı en çabuk kim olacak? Övünecek malı olmuyor. Evet. İki tanesi gidiyor. Melekler onları durduruyor. Nereye gidiyorsunuz? Onlar hesaba girmeden nereye gidiyorsunuz? Onlar diyecek ki diyor dünyadayken iki kişinin sorumluluğunu alacak bir şeyimiz olmadı Bir dilhemlik malada sahip olmadık dediklerinde melekler devam edin. Devam edin diyecek. Birincisi ne? He? Birincisi ne? İki kişinin sorumluluğunu... Fakir olan iki tanesi geçiyor. Evet. Melekler durun diyor. Nereye gidiyorsunuz? Onlar diyecek ki diyor. İki kişinin sorumluluğunu alacak bizde bir mesuliyet olmadı. Bir dirheme de sahip dünyada hiç olmadık diyecekler. Melekler geçin o zaman diyecek. Sizin hesapta işiniz yok diyecekler. Evet kardeşlerim Allah bizlere hayır versin. Burada dikkat edilirse... Allah Azze ve Celle bizleri kesin kesin uyarıyor. Bu verdiklerinin hepsinin hesabı teker teker ne yapılacak? Sorulacak. Bunu bilesiniz diyor. İşte bu uyarış Allah Azze ve Celle'den olunca insan ne yapıyor? Daldığı gaflet uykusundan uyarmak zorunda kalıyor kardeşlerim. İnsan uyuyabilir. Gözleri mamur olabilir. Uykulu olabilir ama birisi onu sertçe dürttüğünde ne yapar? Veya olmadı bir bardak soğuk suyu yüzüne attığında ne olur? İlkülürken i̇şte bu nasihatta mümini kendine ne yapmalı? Getirmeli. Gözlerinin mamurluğunu silmeli ve Allah'ın verdiği nimetlerde artık kafleti, övünmeyi kibri, gidişatı tekrar gözden ne yapmalı? geçirmelidir. Allah bizlere hayır versin. Aldananlardan değil, kurtulanlardan, böbürlenen gururlarınlardan değil, cömert olanlardan eylesin. Allah uyananlardan eylesin bizleri. Eğer bizler gafil gafil gidersek düşeceğimiz yer bir cehennem çukurudur. Allah muhafaza Ama gafletten kurtulursanız gözünüzü açarsanız o kabirde cennet bahçesinden bir bahçeye ne yaparsınız? Sahip olursunuz. Evet kardeşlerim maalesef çokluk maalesef çoğunluk insanlığı her zaman aldatmışız. Bazen dönem dönem buraya gelen bazı kardeşler de derler hocam kaç kişisiniz? Buraya kaç kişi gelip gidiyor? Ben derim ki saymadım. otur kapının yanına her geleni gideni say. Sonra bana da söyle ben de bir merakımı gidereyim derim. Yani çokluğu insanlar illa bir güç, bir kuvvet, yani bir şey olarak görürler. Aslında çokluk bir yerde iyidir. Eğer deliyse, tevhid ehliyse gerçekten iyi bir şeydir. Ama tevhid ehli değilse o zaman bu beladır. Yani çok daha çok insanın bir araya gelmesi demek yani onlara nizam sağlayamaman demektir. Bir düzene, bir şeye koyamaman demektir ki bu nedir bir belâdır. Safta düzgündür desen, sana nedir? Yemen şu elinden yedesen, sana nedir? La sana söylüyorum, bana nedir? Ya şöyle yap. Yapmaz. Yani yapılan nasihatı da tutmaz veya dinler gözükür, kulak asmaz. Bu seferde çokluğun bir anlamı olmaz ki. Bazen insan İbrahim aleyhisselam gibi tek olmayı istiyor. En azından kendini bilirsin. Karşındakini bilirsin. E bu seferde herkese gavur gözüyle bakmaya başlarsın bu devirde. Ha çokluk demek, çokluk demek her zaman hayır demek değildir kardeşler. Ama Çoklukla övünme hiçbir zaman hayır ne yapmıyor getirmiyor. Ve sahabelere bakın Allah onlardan razı olsun. Allah o yoldan bizleri ayırmasın. Onların iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere nasip etsin. Bir savaşta sayıları çoktu. En çok şehidi o savaşta verdiler. Övünmediler ama çok olduklarına yani şöyle bir baktılar. En çok şehidi o savaşta verdiler. Hatta Allah kendilerinden razı olsun her ikisinden de analarından da babalarından da biliyorsunuz Emre'l-Mümin'in Halid bin Velid'i ordu komutanlığından aldı. Bir kusur mu işledi? Hayır. Bir günahı mı vardı? Hayır. Ama öyle denmeye başladı ki ordu içinde Hali, Halid Allah'ın kalıcıdır. O nereye giderse zafer kazanır. Müslümanlar asla onunla yenilgiye uğramaz. Allah'ın verdiği izzeti, Allah'ın verdiği şerefi, gücü insanlar unuttular. Unutunca Ömer Halit'i ne yaptı? Ordu komutanlığından aldı. Yoksa Halit'e bir garezliğinden değil, o bizden daha çok seviyor. Evet kardeşlerim, Allah'ın izzetini, şerefini unutturan her ne olursa olsun, o bizim için günah kaynağıdır. Hayır kaynağı değil. O her neyse, bir kadınsa kadın, bir çocuksa bir çocuk, bir malsa bir mal, o bize hayır kaynaklığında ne yapmış? Çıkmıştır. Allah bizlere hayır versin. günahda, haramda koşan insanlardan eylemesin. İnsanların mallarını haksız yere yiyenlerden eylemesin. Biliyorsunuz mal yarışına girildiğinde artık bu da önemsenmez. Adam taşaranlık yapar, işçinin hakkını vermez, müteahhitlik yapar, binanın hakkını ne yapmaz, vermez, daha çok kazanayım. Koddan çalar, metreden çalar, kumdan çalar, demirden çalar, işçilikten çalar, işte işçi de ondan çalar. Ve ne olur herkes hırsızlaşmaya başlar. Bu hep mal yarışıdır, çoğalma ve çokluk yarışıdır ki bu insana hiçbir zaman fayda vermez. Neticede de Allah size getir demokrasiyi nasip eder. Onunla övünürsünüz. Yanlış mı? Çünkü çoklukla övünmeye başladı mı, Benim partim çok. Anketler başlar. Biz daha çok alırız. O aldıklarımızdan biz başa geçeriz. Şöyle yönetiriz diyerek bu sefer demokrasiden razı olan kullar olmaya başlarsınız. Allah'ın dininden razı olunmaz. Allah bize hayır versin hayırdan ayırmasın ayeti kerimeye baktığımızda kardeşlerim insan kendi hevasına mı başkalarının çoğunluk hevasına mı yoksa tercihleri mi söz konusudur yoksa Allah'a mı teslim olmalıdır bu soruya isabetli bir cevap vermek lazım bir Müslüman Allah'a mı teslim olmalı hevasına mı teslim olmalı çoğunluğa mı teslim olmalı? Herkes bu cevabı kendine bir versin. Nereye teslim oluyor? Allah kesinlikle... Aha, i̇şimiz duaya kaldı. Sana abi. Abi sana Kardeşlerim, bir de bunun neticesi var. Allah'ın yardımını bekleyen insanlar, Allah'ın dinine yardım etmelidir kendi hevasına uyan insanlar asla Allah'tan yardım da dilemez. Allah'ın dinine de yardım etmezler. İnsan önce ne yapacak? Adım atacak Rabbine karşı. Ve imtihanı kazanam, kazanmak için çaba gayret sarf edecek. Ve bunun neticesinde de Allah Azze ve Celle ona ne yapacak? Nimetler verecek. İnsan verilen nimetin karşılığında nankörlük mü yapacak, şükür mü edecek, işte bunun arasındaki seçtiği her neyse o ona fayda ya da zarar verecek kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Hiçbir zaman zahmetsiz rahmet olmaz kardeşler. İlla bir zahmet çekeceğiz. Muhakkak bir çile olacak ki bunun akabi hayırlanmışsın. Sahabe soruyor, bunun karşılığında ne var? Cennet diyor. Ben cennetin kokusunu duyuyorum diyerek elinde iki üç hurmayı dahi ne yapıyor? Biliyor. Allah'ın dinine yardım edene Allah da yardım eder kardeşleri. Eğer kul Allah'a bir adım atarsa Allah dona ona bir arşin yaklaşır. Eğer kul Allah'a yürüyerek giderse Allah Azze ve Celle koşarak geleceğini söylüyor. İmam Buhari naklediyor. Allah bizlere iman ve salih amel nasip etsin. Önceki ümmetleri hakim kıldığı gibi yeryüzüne halife kıldığı gibi Allah bizlere de nasip etsin kardeşlerim. Bunlar ancak Allah'ın Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmekle olur. Nefsini, hevasını değil Allah'ın Azze ve Celle'nin rızasını düşünmekten olur. Çoklukla değil, mal yarışıyla değil, tevhidin hakimiyetini düşünmekle olur. Allah'ın izzetini, şerefini düşünmekle olur. Allah'ın dinine yardımla olur. Bu da zahmetle olur, çileyle olur. Birçok çekilen eziyetle olur. Evet kardeşlerim, Allah sebeplerin mahkumu değil ama dünyayı bir sebepler kanına bağlı kılmıştır. Yeri ekeceğim, göğe bakacağım. Evet yere bir şey ekmeyen kimsenin göğe bakıp da yağmur beklediğini göremezsiniz. Tarlaya tohum ekmeden, yani tohumu tarlaya atmadan, fiili dua yapmayan kimsenin ekin istemesi, ben tarlayı biçmedim, ekini de dikmedim, sen ek, sen biç, Ya Rabbi duası biraz ne olur? Abes olur. Veyahut evlenmeden bir insanın bana çocuk ver, salih çocuk ver, erkek çocuk ver demesi çok garip bir duadır. Ek tarlanın. Dön Rabbinden iste. Allah bizlere hayır versin. Burada anlatmak istediğim şu adımı at. Allah'ın dinine yardım et. Allah da sana ne yapar? Yardım edecektir. Ama bunu yapmayan insanlar muhakkak ki kardeşlerim bunun zıttıyla ne yapacaktır? amel edecektir. Yani kendi çokluğuyla övünecektir. Kendi mal topluluğuyla ne yapacaktır? Gidecektir. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, ey müminler yoksa siz sizden önce gelip geçmiş kavimlerin başına geldiğini mi istiyorsunuz? Onların başına gelmeden, yani hani Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede demeden cennete gireceğini mi zannettiniz? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ki onlar sarsıldılar. Peygamber ve onunla iman edenler nihayet Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. İşte o zaman onlara şüphesiz Allah'ın yardımı yakın dediler. Bakara 214 Evet kardeşlerim burada korkunç bir terbiye örneği var. Müslümanlara dünyada dolayısıyla ahirette başarılı olmanın yolu imandan ve cihattan Allah yoluna çabalamaktan Allah yolunda sıkıntılara katlanmaktan güçlüklere yılmamaktan tembelliği bırakmaktan zevk, sefa, eğlenceyi, ihlassızlığı bırakmaktan yani kurban vermeden zafere gitmek mümkün değil kardeşlerim. Kurbansız olmaz cennete girilmez. Bu ayetin anlattığı bu. Bakın bu ayet uzun sebebine baktığımızda Hendek Harbi'ni hepiniz biliyorsunuz. Müslümanlar burada ne yaptı? Birçok çile çektiler. İşte bu sure bu ayetler Hendek Savaşı'nda Müslümanların çektiği çileleri anlatıyor. Allah'ın yardımı ne zaman? Ne zaman Allah bize yardım edecek? Demek ki o güzide sahabeler bu sözü kadar ne yapmışlar söylemişler bu kadar çile çekmişler bu kadar sıkıntı içine düşmüşler ki demek ki pes etmemişler ve ne yapmışlar yönelmişler kardeşlerim evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz nasılsanız öyle idare olunursunuz buyurmuştur yani bir topluluk kendi özelliğini değiştirmedikçe Allah o toplumu ne yapmıyor ne yapmıyor Değiştirmiyor. Allah bir kötülüğü topluma kötülüğü diledi mi onu hiç kimse geriye ne yapamaz? Çeviremez kardeşlerim. Allah adildir. Zerre kadar hiçbir topluluğa ne yapmaz? Zulmetmez. Hak edene hak ettiğini verir. Hatta hak etmek için liyakat kesbetmek için gerekli gayreti gösteren kimseye lütfuyla muamele eder kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle'nin bir vaadi vardır ki kardeşlerim her ne olursa olsun Allah nurunu tamamlayacaktır. O müşrikler o kafirler istemese de taş taş üzerinde bırakmasa da, Müslümanların kanını de onları parça parça yapsa da Allah nurunu tamamlayacak ve müminlere yardım edecektir. Bu Allah'ın yardımıdır. Ve bu sözü Rabbimiz bize vermiştir. Allah vaadinden asla ne yapmaz? Dönmez. Ama Allah'ın da Azze ve Celle'nin bizden istedikleri vardır ki bunlar da imandır, salih ameldir. Eğer siz böyle yaparsanız Allah da sizin korkunuzu götürür, yeryüzüne emniyet getirir ve sizin hakimiyetinizi getirir diyor. Maalesef Müslümanlar Allah'ın vaadinin olması için isteklerini yerine ne yapmıyor hakkıyla getirmiyor. Allah bizlere gerçek iman edip gerçek salih amel işleyenlerden eylesin. Yalnızca ona kulluk eden ve onu Rab tanıyanlardan eylesin kardeşlerim. Bakın bu ayet-i kerimede yeryüzünün halifesi, mirasçısı diyor. Birincisi Allah'ın vaadi. Bu boş bir vaat değildir. Veren de yeryüzünü yaratan rızık veren bizden ibadet isteyendir ki asla vaadinde ne yapmaz dönmez öyleyse alemlerin Rabbinden gelen tüm emir ve yasaklara biz onun istediği gibi sarılmak zorundayız bu vaadin gerçekleşmesi için birinci şartlı, gerçek iman hakiki iman sonra onun rızası doğrultusunda yerine getireceğiz, yasaklarından kaçınacağız. Salih bir iman. Yani salih amel. İşte bunun neticesinde müminlerin iktidarı söz konusu oluyor. Yani Allah'ın vadi hak, şek ve şüphemiz yok. Gerçek iman, salih amel bunun akabi müminlerin iktidarıdır kardeşler. Ve Allahü Teala dinleri yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Eksik bir şey bırakmadım diyor. Ve İsa Aleyhisselam'ın uzun hadisine baktığımızda domuzu öldürecek, haçı kıracak diyor. İman küfür ne yapacak? Savaşı başlayacak Mehdi'nin komutanlığında. Yine ayete bakıyorsunuz korkular giderilecek güven oluşacak. Yani Müslüman artık yeryüzündeki bir şeyden ne yapmayacak? Korkum. Korkmayacak. Ama kafirler iki aylık mesafede de olsa Müslümanın korkusundan kalpleri ne yapacak? Tir tir titriyecek. Başka bir şart nedir bu ayet kerimede? Yalnız Allah'a kulluk yapılacak ve hiçbir şey ona ortak koşulmayacak. İşte kardeşlerim zulüm altından kurtulmanın Müslümanlara yeniden iktidar, güç, kuvvet kazandırmanın tek yolu işte bu ayetlerden geçiyor. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Evet. Öze, asla dönmeyi, evet. imanını kontrol eden, amellerine kontrol eden, salih amel işleyenlerden eylesin. Evet. Rabbim bizleri bu nurlu yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Şu anda işkence gören, hapiste olan, tutsak olan, esaret olan Müslüman kardeşlerimize, kurtuluş nasip etsin. Amin. Allah Subhanahu ve teala yardıma muhtaç olan kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Bizlere birlik, beraberlik, güç, izzet, şeref versin. Amin. Allah azze ve celle içimizden Rabbani liderler, alimler çıkmasını nasip etsin. Amin. Subhaneke, Allahumme ve hamdike, eşeden la ilahe illa ente, estağfurke ve etubile. Elhamdülillahi Rabbil